Bildiğimiz ekonominin sonu, Fikret Adaman ve Bengelk Bulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Fikret. Günaydın. Günaydın, hoş geldin. Bugün e, Bengi yok galiba. Lisbon-İstanbul yollarında. Hmm. İyi. Ne evet. konuşmayı konuşuyoruz bugün? Valla son e, buluşmamızda başladığımız konuya devam edelim istiyorum. O da müşterekler kavramını e, Öztürk'ün tanımladığı anlamda kaynak kullanımından daha genele, daha genişe nasıl yayabiliriz? Özellikle de yönetişim meselesini nasıl Bası üzerine yatırabiliriz. Bir ufak hatırlatma yapalım dinleyicilerimize. Ee, hep konuşa geldiğimiz gibi Öztröm ve üzerine yazılmış olan çalışmalardaki ana sorunsal bir doğal kaynak e, alanının kullanımına ilişkin oluyor. İşte bu bir göldeki balık oluyor. işte nehirdeki su oluyor. Meralar oluyor. Çok spesifik, büyük ölçüde İşte coğrafyası tanımlanmış. Ee, i̇şte giriş çıkışın serbest olması nedeniyle de e, orayı kullananların e, dar çıkarlarını maksimize etmeye kalkıştıkları an oradaki doğal kaynağı tüketecekleri, bölgeyi kirletecekleri, doğal kaynağı işte bitirecekleri yolundaki Hardin'in argümanlarına Öström malum. Bu hep de böyle olmak zorunda değil. Oradaki cemiyet üyeleri bir araya gelebilir. Bu kaynak kullanımını daha rasyonel, rasyonel bir şekilde, aklı senin bir şekilde e, tasarlayabilirler. Bunun örnekleri vardır. İşte bunun koşulları vardır. Bunu hep konuşa geldik hatırlıyorsanız. Bu damardan giden bir e, savunması vardı. Şimdi e, daha son dönemki literatüre baktığımız zaman... E, ...tartışmanın bu alandaki e, seyrine paralel bir başka tartışmanın daha başladığını görüyoruz. O da e, niye biz e, tartışma alanını bir doğal kaynak parçasıyla sınırlandıralım ki? Vallahi çok daha geniş değil mi? Yani bir üniversite yönetiminden, ne bileyim bir e, fabrika yönetiminden, bir radyonun yönetiminden... İşte bir ülkenin yönetimine kadar çok daha farklı, geniş, derin alanlarda da aslında çok ciddi kamusallıklar yok mu? Çok ciddi müşterek alanlar, çok ciddi müşterek konular yok mu? Dolayısıyla buralarda biz nasıl hareket etmeliyiz? Şeklinde soruyu daha genelleştiriyorlar diyeyim. Ve oradan yine hatırlayacaktır dinleyicilerimiz ufak bir ayvalık anekdodu. vermiştin. Son gittiğinde Ayvalık'taki bir mahalle. Fethiye, Mahallesi. Fethiye mahallesindeki evet başkanın, belediye başkanının oradaki halkla oturup işte sorunlarını dinlemesi, çözüm önerilerini birlikte tartışması sürecini çok isterişkar bir şekilde aktarmıştın. Şimdi ben biraz daha bu noktanın eşilmesi gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla da biraz bugün e, oraya daha ışıklandıralım e, alanımızı ve oradan tartışmaya devam edelim. Şöyle düşünelim. E, e, kararlar toplumsal olarak e, alındığı zaman bu büyük ölçüde ...bir kaynak kullanımını içeriyor... ...ama onun ötesinde... ...bir sürü başka alanda da... ...birlikte değil mi karar alıyoruz... ...işte radyoda siz hangi konularda... ...yayın yapalım, işte kimler gelsin... ...nerede doyuma ulaştık... ...nerede iyi değiliz... ...nereleri güçlendirebiliriz gibi bir... Değil mi? ...karar süreci var ya da ne bileyim... ...işte reklam alınacaksa ne kadar alalım... ...nereye koyalım, nereye koymayalım... tür kararlar var vesaire vesaire... E, ...bu... Kararları nasıl alacağız? Bu kararları alırken e, kimlere danışacağız? E, bir konsensu yakalamaya mı uğraşacağız? Yoksa daha farklı bir e, işte karar alma mekanizmasından mı konuşuyor olacağız? Bir de tabii e, önemli bir başlık e, iktisadi alanda ya da iktisadi alana. Bir şekilde etkisinin olduğu noktalardaki kararları nasıl alacağız? İşin içine para girdiği zaman bu işleri nasıl yapıyor olacağız? Şimdi tabii bir e, uç örnek e, Panama belgelerinin bize aktardığı gibi e, paraları offshore bankalara <gülüyor> gönderip ...her türlü kamusallıktan uzak, her türlü işte karar alma mekanizmasından uzak bir e, çözüm de var değil mi çözüm seti içerisinde. Bu da bir <gülüyor> yay, yay, yaygın herhalde. bir çözüm seti. Bunun da bir üzerinde durmamız gerekiyor ki e, konuşmuştuk, bunun daha ayrıntılı değerlendirmeye alacağız. Evet yani dünya şeyinin kişisel servetler toplamının yüzde sekiz yüzde böyle offshore'larda, vergi cennetlerinde yattığı söyleniyor ki trilyonlar ediyor ya. Yani. Aynen. Şimdi biraz daha e, yani hipotetik bir durumu düşünelim isterseniz e, işte bir bir cemiyet var ve diyor ki bu cemiyet bizim ortak bir takım alanlardaki yaşantımızın belirlenmesine yönelik olarak kaynak yaratalım. Ee, ve bu kaynağı işte bir şekilde farklı alanlara yayalım, kullanalım. Şimdi bunu bu şekilde tanımladığımız zaman hemen akabinde iki soru geliyor. Ee, bu kaynağın... meblağ ne olacak, büyüklüğü ne olacak ve bu meblağ farklı alanlara ne şekilde dağıtılacak? Bu bizim iktisatta en sık karşılaştığımız e, sorulardan, sorumsallardan biri. Ve bu iki başlık aslında biraz birbiriyle de ilintili. Ne kadar kaynak yaratacağız ve bu kaynağı ne şekilde dağıtacağız meselesi. E, yani sonunda... işte vergi toplanacaksa bu vergiler e, yaratılan toplam gelirin kaçına karşılık gelecek Türkiye'de yüzde işte be'ler civarında seyrediyor Avrupa'da biliyorsunuz bu yüzde 40'lar civarında seyrediyor toplam vergilerin toplam yaratılan Hı -hı. kaynağı oranı bu, bu oran ne olacak yani yüzde kimi yerlerde bu daha düşük ee, İskandinav ülkelerine gittiğiniz zaman bu daha yükseliyor yani burada işte yüzdeyi ...15'lerle %50'ler arasında... ...nerelerde duracağız? Evet. Ee, bu tabii önemli bir konu... ...önemli bir soru ve çok ciddi... E, ...hem... ...kamu maliyesini çok doğrudan etkiliyor... ...hem tabii ki... ...günlük yaşantıyı çok doğrudan etkiliyor... ...hem de sağlanan... ...kaynağı farklı alanlara... ...işte eğitimdir, sağlıktır... E, ...işte yol yapımıdır... ...köprü yapımıdır... E, ya da aklınıza neler geliyorsa bu farklı alanlara nasıl dağıtacağız? Şimdi e, bunu tabii hem bir ülke düzeyinde tahayyül etmek mümkün hem çok daha dünya genelinde bir sürü dünya genelinde yaratılan fonlar var. Oralar için düşünmek mümkün, kentler için düşünmek mümkün ya da daha spesifik senin e, Fethiye Mahallesi için de düşünmek mümkün. Ee, ve bu kaynak mutlaka e, tamam, iktisattan bahsediyorsak parasal olmak durumunda ama öbür tarafta e, kaynağın bir kısmı emek de olabilir. Yani insanlar emeklerini vererek de bir kaynak yaratıyor olabilirler değil mi? E, i̇şte doğal alanların kullanımında, meraların kullanımında, ormanların bakımının yapımında, kırsal alana dönecek olursak, oradan örnekler verecek olursak Oradaki köylüler parasal katkı sunmuyor, oradaki köylüler değil mi? zamanların emeklerini Emeklerine, koyarak bir evet. katkı sağlıyor. Dolayısıyla da biz kimden ne kadar emek isteyeceğiz ve bu alınan emeği ne şekilde nasıl kullanacağız sorusu. Bu tabii çok e, yıllardır, e, yüzyıllardır belki masanın üzerinde olan bir soru ve herhalde e, epey bir zaman daha masanın üzerinde olmaya devam edecek. E, Şimdi burada bunu bir yönetişim e, sorusu olarak formüle ettiğimiz zaman e, bu formülasyonla bizim bugüne kadar tartıştığımız e, müşterekler e, literatürünün bağlarını kurmak aslında bir anlamda zor ama bir anlamda da kolay. Zor çünkü dediğim gibi müşterek kavramı genelde çok daha... İşte sınırları belli, çok daha dar alanda tek spesifik bir doğal kaynağın kullanımına ilişkin tartışlığa gelmiş. Ama bir taraftan kolay, zira burada da biz kamusal bir alandan bahsediyoruz, bahsediyoruz. Hep birlikte kullanacağımız bir takım kaynakların yaratılmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla da buradaki müşterik müştereklik ...boyutu da çok, çok açık aslında. Şimdi bu sürecin... E, ...daha katılımcı mekanizmalarla... E, ...yürütülmesi... ...buraya farklı... E, ...görüşlerin, farklı pozisyonların... ...dahil edilmesi... E, ...konunun çok... ...odağında olmasa bile bir şekilde... E, ...etkilenecek olan... ...toplulukların, grupların... bir şekilde masanın etrafında bulunmalarına izin verilmesi çok tabii yönetişim meselesinin ana sorularından birini teşkil etmekte. Şimdi buralarda tartışmalara bakalım, literatüre bakalım. Buradaki tartışmalar ne üzerinden gidiyor, hangi alanlar konuşuluyor, hangi konularda, hangi başlıklarda Anlaşmalar var. Hangi başlıklarda anlaşmalar yok. Biraz bunları tartışıyor olalım. Bunun şekli şemali nasıl olacak? Formatı nasıl olacak? Yani Fethiye'de herhalde işte değil mi bir sokakta Oradaki insanlar toplanabildi ve herhalde işte mikrofona bile gerek olmadan değil mi? Evet, mikrofon bile vardı. Çok ya medenince yapılan bir şeydi yani mikrofon dağıtıldı. Bir çay kahve e, servisi de vardı. Yani herkes istediği gibi fikrini ortaya atabiliyordu. Oradan karara varmak da mümkün olabilir diye düşünüyor insan ya. Yani. Evet. E, ama bunu biraz daha genişlettiğimiz mesela Ayvalık ilçesine. Evet. E, Yaydığımız, Yaydığımız zaman, zaman, e. zaman oradan alıp işte Balıkesir iline getirdiğimiz zaman oradan alıp e, bir bölgeye taşıdığımız zaman oradan alıp Türkiye'ye taşıdığımız zaman oradan alıp atıyorum Akdeniz abzasına taşıdığımız zaman farklı, buradaki farklı. karar e, süreçleri nasıl olacak e, sorusu geliyor bir. İkincisi e, yani bu süreçlere kimlerin katılması e, caizdir diyelim kimler söz hakkı? Kimlerin söz hakkı olmalı, kimlerin olmamalı, herkesin aynı miktarda mı söz hakkı olması evet. söz konusu. Bir bu tartışma var, bir de yani söz hakkı olmasına rağmen konuşamayanlar da var. Şu ya da bu nedenle. Hı -hı. Ee, yani işte bu belki kadın olduğu için, belki ileri yaşta olduğu için, belki genç yaşta olduğu için. Köle olduğu için. İşte neyse. <gülüyor> evet. Belki eğitim bir engel teşkil edebiliyor oraya çıkıp e, işte eğitimli bir konuştuktan sonra eğitimli olmayan birinin oraya da çıkıp bir şeyler söylemesi kolay olmayabiliyor dolayısıyla da kendi kendine bir değil mi engel, engel set. E, set çekmiş olabiliyor ya yani bütün bunların e, literatürde e, tartışılageldiğini geldiğini e, bahsedeyim aktarayım. Ve e, biraz biz de e, bundan sonraki bir iki e, konuşmamızda bu yönetişim meselesine e, belki vurguyu daha fazla kentsel alanlara yaparak, yani kentsel alanların kullanımında e, yönetişimin açabileceği imkanlar nedir, e, kentsel alanların kullanımında, kentteki müşterek alanların, Ee, yaşam odaklarının e, tartışılmasının yapılması esnasında farklı kesimlerin süreçlere ne şekilde dahil olması arz edilebilir. Ya, buradaki modaliteler nedir? Ee, i̇şte atıyorum kent konseyleri neler getirmiştir? Bunlar ne kadar mümkündür? Evet. Ee, buradaki farklı yaklaşımlar neler olabilir? Yani kent e, kentteki e, çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi ne şekilde kurgulanmalıdır? Yani kentteki sanatsal aktivitelerin bir örnek vermek gerekiyorsa nasıl tasarlayacağız bunu? Yani imkanları ne şekilde açacağız? Şimdi çok zengin örnekler var. Yani Barcelona'dan tutun e, Edinburgh'a kadar e, işte farklı kentlere baktığınız zaman kentlerin O kamusal alanlarını ne şekilde örgütlediği, ne şekilde insanları bir araya getirdiği, farklı görüşleri ne şekilde yoğurduğu, bunun mekanizmalarını ne şekilde kurduğuna dair çok zengin bir literatür var. Biraz da bunları konuşmakta yarar var diye düşünüyorum. Evet özellikle tabii başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin çeşitli metropollerinde de hayati önem taşıyor bu çünkü... Her gün yeni hepimizin hayatını ya da belli kesimlerinin hayatını derinlemesine etkileyen kararlar alınıyor. Ve bunlar tartışılmadan ve geri döndürülemez kararlara da dönüşmüş olarak çıkabilir tepeden inme kararlarla. Bunu nasıl önleyebileceğimizi de sürekli... Aynen. Tabii konuyla çok ilintili bir başka kavram da e, hesap verebilirlik. Evet. E, Yani sonuçta bir takım kararlar alınıyor, bir takım işler yapılıyor da hani ne oldu, ne bitti, neyi, nasıl aldın sen, bunun mekanizması neydi, işte ne bileyim parayı ne şekilde kullandın ee, ya da ne bileyim şu alan ne olacak, ee, işte bir kentte ilişkin olarak yapılan master plan nedir, buna ulaşımımız nerededir, ne şekildedir. Şimdi bütün bunların da konuşulabiliyor olması için zaten yani... E, Yönetişimde siz katılımı e, mümkün kılmak istiyorsanız ilk yapacağınız şey hesap verebilirim ben size demeniz ilk ilk başta demeniz gereken cümle o. Ama tabii bu yetmiyor yani hesap verebilirlik ilk e, koşulsa e, bu e, katılım mekanizmasının ne şekilde e, tasarlanacağı. Hı hı. çok önem arz ediyor. Bunun böyle bir blueprinti, bunun bir şeyi yok. esası yok. Yani bu şu şekilde olur ve de çalışır diye farklı kentlere, farklı cemiyetlere bizim önerebileceğimiz bir şey kitabı yok. Bir el kitabı yok. Yani biraz oranın kültürüyle, oranın geçmişiyle, oradaki siyaset yapma biçimiyle, orada insanların birbirleriyle ilişkilenme biçimiyle, bunun tarihiyle de bir şekilde birlikte düşünülmesi gereken bir e, süreçten bahsediyoruz. E, şimdi bunun e, şöyle bir riski var, Hani son olarak da onu söyleyelim. Biz daha katılımcı mekanizmaları açıyoruz dediğimizde ve bunun e, icrasına uygun e, mekanizmaları iyi düşünmediğimizde, hantal mekanizmalar kurduğumuzda e, ya da bir şekilde e, kitlenmişte, kitlenmeleri engelleyemediğimizde, bu işin seyrini güzel çizemediğimizde, bu yaklaşımlar kısa zamanda bir moral çöküntüsünü beraberinde getiriyor. İşte bir araya geldik, konuştuk, tartıştık uzun uzun ama bir sonuç çıkmadı. Dolayısıyla bu iş böyle olmuyor, olmayacak da şeklinde bir moral bozultusu ve akabinde de bu tür katılımcı, Yönetişim yaklaşımlarına karşı da bir işte uzak durma Mesafen. refleksi, evet. mesafe koyma refleksi gelişebiliyor. Şimdi yani Türkiye'ye baktığımız zaman da diğer dünya ülkelerindeki örneklere baktığımız zaman da bu tür kötü örnekler de az değil. Yani dolayısıyla biraz bundan sonraki bir iki konuşmamızda bu yönetişim meselesini açalım. Burada... Yani bir noktada işte Panama meselesine de girelim oralarda ne oldu ne bitti işte söylendiği gibi dünya zenginliğinin yüzde onu gibi bir meblağı offshore bankalarda işte bir şekilde kullanılıyor aklanılıyor ne oluyor ne bitiyor bizim bilgimizin dışında bir alanda bu işler pişiriliyorsa bu tabii çok önemli bir problem. Ama bu belki çok uç bir örnek. Yani Diğer örnekleri de konuşmamız lazım ve hakikaten bir şekilde iyi niyetli tamam arkadaşlar burada biz kararlarımızı daha katılımcı mekanizmalarla alacağız. Buradaki kamusal alanın ne şekilde yönetileceğini hep birlikte değerlendireceğiz desek bile bunun mekanizması üzerine kafayı yormazsak kötü örneklerden bir tanesi daha olmayacak. Adayız evet, demek ki. Dolayısıyla biraz da bunları tartışalım. Yani hem iyi örnekleri konuşalım hem de işte çökmüş kötü örnekleri de konuşalım istiyoruz. Evet evet. Bunun çünkü bedelini de gittikçe daha ağır bir şekilde fark etmeden de ödemekteyiz. Hem doğal çevre olarak hem de bizzat hı hı. toplumsal doku olarak da çok ağır bir yıkıntının altında giderek kalmaktayız. Bunun için de Evet, Konuş, az, az zamanda çok konuşmamışız. Tamam, lazım. dolayısıyla önümüzdeki bir iki konuşmayı e, bu alana vereceğimizi dinleyicilerimize söyleyip şey. olalım. Fikret çok teşekkür ederiz. Görüşeceğiz bu konuyu. Peki, iyi günler. Görüşmek, Görüşmek üzere. Efendim. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret ve Bengi Akbulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun.